Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve e, çok özel bir konuğumuz var, sevgili Doğan Hızman. Hoş geldiniz Hoş Doğan Bey. Hoş <gülüyor> Doğan Bey'le biz uzun zamandır bu programı planlayıp bir türlü bir araya gelememiştik. <gülüyor> Kısmet e, bugüneymiş. Bugün e, Doğan Bey'le... E, çünkü kendisinin bildiğiniz gibi çok eseri var ve hala da yazmaya, üretmeye devam ediyor. O yüzden e, genel olarak hazır kendisini bulmuşken burada e, konuşmak istiyorum. Ayrıca tabii benim için de özel bir insan Doğan Bey. Ben üniversiteden itibaren kendisiyle birlikte çalıştım. Evet. <gülüyor> Uzun yıllardır evet, birbirimizi evet. tanıyoruz. O anlamda bir e, usta çırak ilişkimiz de var kendisiyle. <gülüyor> ya bu kadar <gülüyor> itpat edersen sen biliyorsun... Yaşar Kemal istida yazarak bir zamanlar geçiniyordu. Dilekçe yazmış istidayı adama demiş ki, bir de sen oku bakalım demiş. <gülüyor> Adam okumuş, onu ağlamaya başlamış. Beyim benim başıma eme neler gelmiş demiş. <gülüyor> Bizimki de o hesap diyorsunuz. Şimdi Doğan Bey, bu, bugün e, Türkiye'nin ve Türkçenin e, uzun yıllardır işte edebiyat eleştirisine katkıda bulunan e, en e, ne diyeyim, yaş almış eleştirmeni sizsiniz şu anda ve uzun yıllardır Türkiye'deki edebiyat ortamının da basın ortamının da içindesiniz. Aslında ben biraz şey sormak istiyorum. Biz burada çok günümüz yazarlarıyla da konuşuyoruz. Onlar da burada zaman zaman bulunuyorlar. Aslında e, hani biraz nostalji gibi değil de siz bugün mesela özellikle 2000'lerden sonraki e, Türkçe edebiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da sizin özellikle gözünüze çarpan belli başlı değişimler var mı? Biraz oradan başlayıp böyle geriye doğru gitsek diye düşündüm. Önden başlayıp. <gülüyor> Şimdi ben daima şuna dikkat ederim. Edebiyatın da bir moda yanı vardır. Onun için daima işte edebiyat olmuyor efendim diyor bir de her kuşağında zevki var şimdi ben daima şunu söylerim benim için, benim Behçet Necatigil için yazdığım Oktay Rıfat için yazdığım bir yazı farklıdır genç kuşaktan bir eleştirmenin bir denemecinin yazdığı farklıdır Hı. çünkü okudukları farklı olur birikimleri farklı olur dünya görüşü farklı olur Artık her şey değişiyor hele bu dönemde bir kitap okuyorsunuz bazen bildikleriniz sıfırlanıyor. Hı hı. Ama tabii bütün bunlara karşılık ben günümüzün edebiyatının iyi bir edebiyat olduğu kanısındayım. Çünkü birçok kimse hem eski edebiyatı tanıyor, biliyor hem de o eski edebiyata nasıl katkıda bulunabileceğini ...veya ne yenilik yapacağını... ...tayin edebiliyor. Özellikle mesela... ...öyküde, şiirde... ...ben böyle bir gelişim görüyorum. Bir de çok arttı değil mi? Öykü özellikle bayağı öne geçti. Çok, öykü çok arttı ve bir şey söyleyeyim. Öyküde de iyi yazarlar yani... ...okuyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Bazıları hatta... ...yabancı dile çevriliyor. Evet evet o da bayağı arttı. TEDA diye, diye bir kuruluş Hı. vardı... Ben de orada 2-3 yıl yönetim kurulundaydım. Buradaki bir yazar, yayın, oradaki bir yayın eviyle anlaşırsa, burada devlet, kültür bakanlığı ona çeviri olarak reklam bedeli olarak bir katkıda bulunuyordu. Şimdi tabii böyle bir yav var. Ama o kadar çok hızlı bir gelişim ve değişimi var ki, tabii bir yazar çok seviliyor, çok tutuluyor ama bir başka yazar geliyor o yazardaki diyor eskiden derdi ki bizim müzikçi arkadaşlarımız Güvercinler pekilerler bir plak müzik bazısına bitirine konulur 10 gün 15 gün kalabilirdi ama şimdi tutuluyorsa beğenliyorsa bir hafta beş gün kalabiliyor yoksa hiç kalmıyor yani tanıtım ...takdim... Ya. ...çok önemli artık... Evet. E ...şundan da ben anlıyorum... İnsanın o kadar çok baştan çıkarıcı şeyler var ki... İnternet denilen bir şey var... ...orada birçok şeye ulaşıyorsunuz... ...onun dışında... ...her yeni film... ...Batı'nın ödüllerini kazanmış geliyor... ...Türk sinemasının da çevrilenler... ...seyirci buluyor... E bu kadar gönül çelen şeyler arasında okutmak da çok mesele tabii. Gene de kitap satışı. Ben <gülüyor> iyi buluyorum. Yeni yazarlarda aslında edebiyatı yeniliyorlar. Ama biraz şey kalıcı olmak artık zorlaştı gibi. Ha, bu piyasada işte değil mi? O, o vardı ya <gülüyor> bu Dell'le ne diyordu? Herkes televizyon sayesinde 15 dakika Andy meşhur olacak diye. <gülüyor> Onun için şöyle bakıyorsun ki Kalıcı olmanın sırları var mı artık? Yani bir evet. büyüleyici, fethedici falan kelimeleri vardı eskiden. E şimdi öyle bir olay yok. Bir gün şimdi tabii çok bitti. Blogger denen birileri çıktı evet, bir evet. aralık biliyorsun. Bu Wattpad yazan gençler, vardı. gençler Mesela, var. Gençler var, inanılmaz imza kuyrukları fuarlarda şeyler. Nasıl? Şeylerdi. Ben işte fuarlarında görüyorum. <gülüyor> Onu da şöyle yorumluyorum. Bir kuşak var. O kuşak o kadar derinlemesine değil, hayatı da derinlemesine algılamıyor. Yaşamı da aynı şey. Hayat, yaşam karışık. Yani hayat değil de onlar için yaşam var. Geçenlerde bir dijital şey var, fuar vardı. Orada gençleri gördüm. Şimdi çocuk şey yapıyor, oraya dalmış... Telefon diyor. Diyor ki muhabir kim telefon atı? Annem diyor. Açmıyorsunuz. Ya şu anda beni öldürecekler bırak Annem sonra arasın diyor. O oh, şeyde kanalda oyunda <gülüyor> şey yapmış. e Böyle bir dünya. Evet. Acaba bu dijital dünyayı bırakalım da bir de ben soruyorum. Herkes başını telefondan kaldırmıyor. Ne yapıyorsunuz? Ya. Yalan söyle. ben Biz kitap, kitabı da burada okuyoruz. Evet diyorlar. ama doğru. Gerçekten. Ben de mesela büyük ekran telefon kullanıp okuyorum. Evet. Ben ne geliyor ne bitiyor diyor. Siz iPad bir ara kullanıyordunuz. iPad kullanıyorum hala tabii. E çünkü o da başka bir şey yani. Gecenin bir saatinde bir şey yazmak istiyorsun. Gecenin bir saatinde bir cevap vermek istiyorsun. Tabii bu kadar telaşta ve hızda kalıcılık nasıl bir şey olabilir onu ben daha tayin edemiyorum. Kalıcılığın hmm. ilkelerini. Evet çok hızlı bir dönüşüm var çünkü ve herkes çok hızlı meşhur olup çok hızlı bir şekilde unutulabiliyor. Evet. Yani. Hızlı bir meşhur olunuyor evet. ve sabahinde bir arkadaş söylüyordu. Biri geldiğinde çok meşhur oluyor ve meşhurluğu devam ediyor. Şimdi bir kitapla meşhur oluyor, bir şarkıyla meşhur oluyor. Ama başka da bir şey var şimdi insanlarla yakınlığı. Bu YouTuber'lar var. <gülüyor> YouTuber'lar evet onlar da artık şey. O ayrı bir şey kaç kişi diyor ki yok o hiçbir şey yapmıyormuş YouTube olarak diyormuş. Ama ben zaten her şey hemen anda cevap vermiyorum bilgisayardan. Ama bakıyorum ki bir cevap verdiğim bir şey beş dakika sonra cevap geliyor. Demek Çok ki herkesin hızlı. önünde bilgisayar açık ve herkes telefonlar bilgisayarı aynen. telefonlar takip ediyor. Telefonda evet. WhatsApp'ta bir şey gelmiyor artık. Bu da yok. Oraya gönderiyorum numarayı var şunu var. E o zaman da insan bir şeyin esiri oluyor. Nasıl bir hayattır bu ama. Evet, ta, tabii anlayamıyorum. Değil ama evet. Şey, 7 şey, dakikaya düşmüş telefonu açıp şöyle bakma şey. 7 dakikada bir insanlar telefonlarını açıp bakıyorlarmış. Dehşet bu bir şey. yalnız şimdi artık son halini buldu. Daha evvel ifra bir uluslararası basın şeysi vardı. Bir gazetenin okunması 18 dakika derdi. Onun için. Direkt bir üslup kullanacaksınız. Yani evvelden ama biliyorsunuz yazı konusunda. Güzel bir ilkbahar sabahı boğazda gezerken işte şöyle falan yaptım <gülüyor> diye. Sonunda gelecek ki boğazda bir olayı anlatacak. E şimdi öyle bir şey yok. Evet. Boğazda bir adamı gördüm denize atlıyordu. Bitti. Zaten fotoğraflar da var. Görsellik artık oldu. Tabii görsellik hiç şey yapılmıyor onun içinde. Ama yine de. İnsanın kendini tanıması, bilmesi, biraz daha bilincine varması için edebiyatın kalıcı unsurunun hı hı. devam edici kanısındayım. Tabii ki mesela AVM'lerde konuşmalar var, edebiyat konuşmaları. Her şey var artık evet, edebiyat konuşmaları edebiyat konuş tiyatrolar AVM'lerde. Tiyatro edebiyat konuşması. Kitap fuarı yapıldı yeni. Yeni nesil kitap fuarı. Evet, yeni, <gülüyor> yani her şey yeni nesil için. Her şey yeni nesil için. Yeni nesil de vur kaç ama sistemi çalışıyor. Yani kitap fuarına gidiyor. Birkaç kitabı alıyor. Evet. Okuyor mu okumuyor mu bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Kitaptan şimdi müziğe geçtik de. Şöyle bir esen fuara gittiğimde kitap fuarına Frankfurt'da. Kutular dolusu, kilolar dolusu katolak aladım. Sonra bir CD-ROM. Çantama koydum. Geldim. Ben bilirsin müzik için de long playlerim vardır, büyük setlerim vardır. Ondan dinliyorum. Fakat bir yandan ...tabii tabi teknoloji. Timeless Spotify'ı aldım. Hı hı. Geçenlerde masamda yazı yazıyorum. Aklıma Mozart'ın Don Giovanni'si... uşuan şikayet bölümü geldi. Evvelden olsa kalkacağım. Efendim long play'mi sileceğim, <gülüyor> üzerinden kadife ile sileceğim, tüy ile sileceğim, at iğnesini sileceğim derken yarım saati öleceğim. Haluk Bilgisayar'ın başında Don Giovanni'yi açtım Spotify'dan. Kendi kendime güldüm. O açlığın gece gündüz çalışıyor demesinden. Bir de bu Don Giovanni denen bütün kadınların peşinden koşanan Orda elli kıpırda elli onu dinledim. Kendi kendime güldüm. Sonra dedim ki ya bak masamdan kalkmadım. Çalışmama ara vermedim. Ve bunu da yaptım. Tabii bir şey söyleyeyim yalnız. Bu yapılan işlerde herhalde edebiyatta biraz kamuoyunun, e, dergilerin, televizyonun insanı etkilemesi mümkün. Evet. Ama ne yazık ki bunları yapanlar da iyi bir okur olmadıkları için, iyi bir tarifçi olmadıkları için eriyip gidiyor. Yoksa ama bakıyorum kitap fuarları dolu. Evet. Birçok yeni yayın evi de açılıyor. Demek ki yine kitaba ilgi var. Var. Evet. Arif Damar gibi düşünüyorum. İlle de güzel günler görmek için beklenir. Beklemek de güzel. <gülüyor> evet madem şimdi Mozart'tan da bahsettik sizin hep dahi çocuk diyordunuz değil mi? Mozart'dan. Ben tek <gülüyor> dahi tanıyorum Mozart <gülüyor> evet, Mozart çalalım o zaman bugün isterseniz tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün konuğumuz Doğan e, En son kitap varlarından bahsediyorduk. Evet. E, Doğan Bey'le. Şimdi aslında şey de çok gelişti değil mi Doğan Bey? Kitap varlarından bahsetmişken artık belediyeler de bayağı yani bir, bir kültür sanat işine soyundular Türkiye'de. Tabii. Yani. Ama sanat ve kültür e, propaganda yapılabilecek, halka ulaşılabilecek en iyi yol, evet. en iyi aracı Hı -hı. Bir de tabii şey işte bir onur konuğu seçiyorlar kitaplara çıkıyorlar. kitapta basıyorlar yani. Kitap da basıyor çok kitapta. Evet çok Ama, ama kitaplar. kitap basın ben de destekliyorum evet, belediyelerin. Evet evet çok kitap Çünkü basıyorlar. ilçe belediyeleri hatta Hı -hı. il belediyeleri orada çalışırken oranın vatandaşları, yurttaşları, şehirde yaşayanlar o şehir, o beldeyi öğrenmeleri gerekir. Onun için de... Evet, kent kitaplıkları kuruluyor. Kendi kitapları kuruluyor. Ben onu çok destekliyorum. Kent kitaplıkları, edebiyatla ilgili bayağı yayınlar basıyorlar. Dergilerin tıpkı çok. basımlarını yapıyorlar. Çok. Festival yapan şeyler var, var. belediyeler var. Anma günleri yapıyorlar. Anma günleri var. Birçok şeylerin düşünsene. Yani aslında biraz İstanbul gibi bir şehirde sanırım kültür sanat ortamı belediyelere kaldı artık. Yani kültür sanat kurumlarından çok belediyelerin öne çıktığı... ...ya da ben mi öyle düşünüyorum bilmiyorum... ...kültür sanat kurumları ee, biraz daha arkada kaldı sanki... ...kültür sanat kurumları... ...şöyle bir şey tabi... ...kültür sanat kurumlarının... ...bir yerden bir yardım... ...alması lazım... Evet. ...bir yerden bir maddi destek... ...olması lazım... ...öyle bir desteği kültür... ...kurumları bizde görmüyor... ...mesela hep Şakir Eczarif... ...örnek verirdi... ...Londra Belediyesi'nin... ...gelirinin yüzde kaçını veriyor... Kötü, Belediyeler mi? henüz öyle bir kültür kurumlarına. Çünkü kendileri yapıyorlar. Evet. Kendileri bir propaganda aracı olarak hmm. kullanıyorlar. Diğeri verilsek bu yüzden de aslında sponsorlarda da bir azalma var evet, çünkü. Doğru. Çünkü sponsorlar da kendi firmalarını göstermek için yapıyorlar. Ama bir şey söyleyeyim. Gene de başkentte büyük bir hareket var bizim kültür başkenti olarak saydığım İstanbul'da. Birçok yerde caz çok müziği var, var. Evet. Türk müziği var, ee, rak var, her türlü bir şey var yani bütün akşam gidecek yerler. Demirel diyordu ki benim bütün amacım dokuzda herkes eve kapanmasın, sokakta bir yerlere gidip müzik dinlesin, tiyatro seyretsin diyordu. E böyle var, tiyatro büyük bir gelişmedi aslında. Evet evet özellikle bağımsız tiyatrolar çok fazla arttı çok fazla ee, ve arttı çok ve genç güzel uşağı, çok, çok güzel oyunlar çok iyi oyunlar ve genç kuşakta destek veriyor. İşte ben orada düşünüyorum devlet ve belediyelere büyük salonlar yapsınlar. O salonları değişik tiyatrolara kiralasınlar. Aslında İlal bağımsız etken. tiyatrolara şey de verilebilir bedavada kullanılabilir yani bağımsızlar yani onlar Gayet kullansın. Daha... ...çünkü çok zor şartlarda... ...ve çok zor yerlerde, küçük yerlerde yapıyorlar... ...ama gene de... E, ...büyük ilgi var... ...festivallere, Festivallere de öyle ilgi de, var yani... Evet. ...resimden müziğe kadar... ...büyük bir şey var... ...yani İstanbul'da bir kültür... ...atmosferi... ...den artık söz edilebilir... ...evet bu kültür atmosferi... E, ...bir de çok çeşitlendi eskiye oranla... ...değil mi? Daha Şimdi çeşitlendi. tabii kitap da öyle diyoruz ki hep... ...efendim... Okumuyoruz. Ben hep şunu itazdim, cem okumuyoruz diyor okumuyorsunuz da bu kadar kitap var niye açılıyor? Evet. Bu kitap pahalılarında kalabalık alıcılar var yani her sene de artıyor oran okumuyoruz diye bir şey yok. Ama çeşitlendi de tabi seval evet. şimdi esnendi işte roman hikaye şiir falan. e Şimdi polisiye çok ya, gelişen yükselen bir tür çok çok Bilim oldu kurgu yani. var. Evet. Bir de unutmayalım ki şimdi Görsellikte okuma arasında da büyük bir bağlantı var. En büyük bağlantı şimdi Harry Potter'ı düşünüyorsun. Evet. Hıçbüçten Efendisi'n düşünüyorsun. Romanı da satıyor, filmi Filmide. de giriyor. Yani ikisi arasında bir bağlantı var. Bu bağlantı Türkiye'de bir hatına geldi. Gerçi yanlış yorumlanıyor ama Aşkın Memnun çıktığında ben bir kitapçıdayken gelip biri Aşkın Memnun romanı çıkmış evet. diyor. Hı hı. Ama okusun da onu Başka bir şey vardı bu Binbir Gece için Enteresan Binbir Gece'nin Diz, dizi, dizi olan evet, 15 <gülüyor> ciltlik Bin Bir, bir Gece çevirisi vardı Alim Şerif Onaran'ın evet. Fakat tek ciltte bir kitap yapmışlar Bu da bestseller oldu Daha da tuhafı Korsakov'un müziğinde arayan CD'ler vardı hı. Yani o televizyonun gücü Onun iyi kullanılmasını Düşünüyorum. Yoksa o da etkili olabilir. Tabii hemen yaygınlaşıyor. Mesela ben de sizinki gibi kitap fuarında şeyle karşılaşmıştım. Bir dizide, hangi dizi hatırlamıyorum televizyon seyretmediğim için tutunamayanlardan bahsediyorlarmış evet, galiba. Evet. Geliyor 10 yaşında, 12 yaşında çocuk. Işte tutturamayanlar var mı ya da şu var mı, bu var mı diye. Hani kitap satışı yükseliyor ama işte hangi kitleye <gülüyor> ne şekilde. Ben de bir reklamda gördüm. <gülüyor> Gecep İvedik var ya. Evet. Direkt'ten <gülüyor> e, İvedik geliyor. Kütüphaneye bir kitap istiyorum diyor. Nasıl bir kitap olsun diyor kütüphane memuru? Okumalık diyor. Okuma. <gülüyor> <gülüyor> yani Okumalık <ş> kitap <gülüyor> şeysi var diye. Evet. Öyle de ama öyle de isteyenler var. Şimdi tabii gündelik hayatla edebiyat arasında bağlantı nasıl kurulabilecek? ...ne derece kuruluyor... ...bunlar tartışılması gereken konular... ...ben şimdi bu gökdelenler yükselince... ...diyorum ki ya bunu anlatan en iyi kitap... ...gökdelendir... Hı hı. ...Tahsin Yücel'in evet. kitabıdır diyorum... Evet. ...bunları söylüyorum... ...tabii satış oranı nedir ne etkiliştir... ...bilmiyorum... Hı hı. ...insanlar tüketim şeysi için... ...hemen yazıp... ...hemen, hemen etkisini görmek... görmek istiyorlar. Evet. ...ve sonra da geçiyor... Evet mesela aynı şey sosyal olaylarda da oluyor. Gezi olduğunda hemen gezi hikayeleri çıktı mesela. Ya da işte depremden sonra deprem hikayeleri. Yani tamam bunlar hani bir şeye Tabii, karşı geliyor ama, ama bir taraftan da yani biraz hiç, çok, çok reklam da kokusu da geliyor. Hiç pişmiyor ama bir yerde bir evet. dinlenme süreci var. Evet. E şimdi 12 Mart'lar 12 Eylül'ler oldu. Onu taze taze anlatanların kitapları başarılı olmadı. Sonrasında, biraz bekleyen. Evet. ...başka açıdan yazılanlar bu oldu çünkü o heyecanı yaşamış yazarda heyecanı gösterince o heyecan edebiyatı aşıyor, gündeliğin geçici heyecanıyla şey yapıyor. Evet yani tabii ki zamanı da yakalamak önemli yani bugünü ve günceli de yazmak önemli. Ama hani onun ne şekilde ortaya konulduğu da ayrıca önemli bir şey. Sadece yazmış olmak için yazmak Çok da... Çok önemli ve tabii. en tutucu yazılması gereken de o zaten. Günümüz evet. yani Ve bence de en zor şeylerden birisi o sanırım. Evet Doğan haftaya da birlikte olacağız. Bugünkü programımız maalesef burada sonlanıyor. Çok teşekkür ederiz Doğan Bey. Rica ederim ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.